Ömer eve döndüğü zaman Macide gözlerini açmış fakat henüz kafasını toparlayamamıştı. Madam asık suratlarıyla girip çıkıyor ve kendi bildiği bir takım ilaçlarla tedavisine devam ediyordu. Vakayı yarım yamalak Türkçesiyle anlatamayacağına aklı kesince susmuş ve tekrar işine koyulmuştu. Ömer karısını bayıltan bu sıska karının kim olduğunu pek merak ediyordu. Macide yarı açık gözlerle bir müddet tavana baktıktan sonra Başını yavaşça yana çevirdi. Orada ayakta duran Ömer hemen ''Karıcım, karıcım ne oldu sana?'' diyerek genç kadının ellerine sarıldı. Macide ilk anda hiçbir şey hatırlayamadığı için sadece gülümsedi ve gözlerini kapadı. Madam getirdiği birkaç şişeyi topladıktan sonra başıyla hafif bir selam verdi ve odayı terk etti. Karı koca ani bir sessizlik içinde dakikalarca birbirlerine baktılar. Vakit gece yarısına yaklaşmış, sokaklarda gürültü kesilmişti. Serince bir rüzgar açık pencerenin kalın ve kirli perdelerini kımıldatıyordu. Ömer, ''Üşüyeceksin. Hadi seni soyayım da yorganın altına gir.'' dedi. Fevkalade bir dikkatle karısının sırtından elbisesini, ayaklarından çoraplarını çıkardı. Kendisi de soyunarak elektriği söndürmeden yatağa girdi. Kolunu Macide'nin başının altına sürdükten sonra gene uzun zaman hareketsiz kaldılar. Kadın duvardaki meçhul bir noktaya ve Ömer onun yüzüne bakıyordu. Macide rengi biraz solmuş, çenesi biraz daha uzamış olmasına rağmen hep güzel, belki daha güzeldi. Abujurun ışığı kirpiklerinin ucunu kırmızıya boyuyor, dudakları zaman zaman ürperir gibi kımıldıyordu. Nihayet başını yavaşça kocasına doğru çevirdi. Ağzından çıkan ilk söz ''Ne yaptın?'' oldu. Ömer fısıltı halinde söylenen bu kelimelerin ne kastettiğini anlayamadı. ''Acaba neler yaptın? Neden yaptın? Bak beni ne hallere koydun manasına mıydı yoksa ne yaptın? Gidip Bedri'yi gördün mü?'' demek mi istiyordu? İkinci şekle cevap vermeyi daha kolay buldu. Bedrin evine gittim.'' dedi. Zavallı çocuğun halini görünce hakikaten kendimden utandım. Bir insan ancak haksız bir hücuma uğrarsa bu kadar harap olabilir. Buna rağmen beni arkadaşça, evet hiçbir şey olmamış gibi dostça karşıladı. Yaptıklarımı mazur görmeyi ne kadar istediği yüzünden okunuyordu. Her şeyi kendisine anlatınca bana hak verdi diyemem. Fakat bana acıdı. Ah acıdı. ''Sen de her şeyi bilsen bana acırdın.'' Birdenbire sözünü keserek, ''Ben gittikten sonra gelen kadın kimdi?'' diye sordu. ''Ablası.'' ''Ablası mı? Bedri'nin ablası mı? Ne istiyormuş?'' Macide, kadınla arasında geçen sahneyi hatırlamaktan bile fevkalade acı çektiğini gösteren bir hareket yaptı. Gözlerini Ömer'den çekerek, ''Bilmiyorum.'' dedi. Bedri'nin bizimle ahbaplık etmesi, bize yardım etmesi doğru değilmiş. Onlara zararı varmış. Ömer ne kadar samimi olduğunu kendisi de tayin edemediği bir hiddetle ''Hayvan'' dedi. Üstüne vazife miymiş? Macide farkında olmadan Ömer'den biraz uzaklaştı. Güç zapt ettiği bir isyanla sesi titreyerek ''Bana biraz evvel... Senden dinlediğime benzeyen şeyler söyledi, belki de daha fazlasını. Aynı şeyleri senin de düşündüğünü bilmesem belki bu kadar fena olmazdım. Hasta ve edepsiz bir kadın derdim. Fakat görüşlerinizin bu kadar yakın oluşu beni dile etti. Onu dinlerken, aklımın almayacağı kadar bayağı iftiralarıyla ezilirken, gözümün önünde hep sen canlanıyordun. Kadına kızmaya, onu kovmaya cesaret edemedim. Buna ne hakkım vardı? Aynı şeyleri sen de söylememiş miydin? Bedri'nin kardeşi beni senden daha çok düşünecek, senden daha iyi tanıyacak değildi ya. Ağzımı açıp bir kelime bile cevap veremedim. Sonra birdenbire başım döndü. Galiba teyzemlere gittiğini ve onların benden nasıl bahsettiklerini anlatıyordu. Dizlerim bükülüverdi. Kendini zapt edemeyerek ağlamaya başladı. Bu akşam bu ikinci ağlayışıydı. Fakat bu sefer gözyaşları öyle sakin ve rahat akmıyor, bir tarafına bıçak saplanan bir adamdan çırpındıkça fışkıran kanlar gibi hiddet, yeis ve çaresizlik içinde yastıkları dökülüyordu. Ömer, karısını teskin etmek için elini ıslak yanaklarında gezdirdi. Fakat Macide yüzünü öteye çevirerek rahat bırakılmasını istedi. Bir müddet konuşmadılar. Ömer, titreyen parmaklarıyla karısının saçlarını karıştırıyordu. Neredeyse o da ağlayacak yahut kendisini kaldırıp pencereden aşağı atacaktı. Ben belki dünyanın en aşağılık insanıyım. Ne kendime ne başkalarına lüzumum var. Yani evvel hesap kesmek en iyisi. Bunları söylüyor fakat bir taraftan da kafasından geçen bu tasavvurlarla Macide'yi tehdit ettiğini sanıyordu. Yavaş yavaş mırıldanmaya başladı. Hakkın var Macide. Ben Bedri'nin yanında biraz kalıp, onun insanı bağlayan arkadaşlığını ve alakasını görünce kendimin ne olduğunu unutuvermişim. O birçok şeyler söyleyerek benim tamamıyla fena bir adam olmadığımı ispat etmeye çalıştı. Bir an için inandım. Şimdi görüyorum ki hepsi vehim. İnsan neyse o. Hakkın var. Belki de Bedri'nin o şirret ve mızmız ablası Mediha ile aynı hamurdanız. Senin de yollarımızın ayrılması lazım. Ben bu içimdeki şeytanı bir müddet daha gezdirir... ...sonra her şeye bir son veririm. Niçin seni beraber sürükleyeyim? Ne kadar ayrı insanlar olduğumuz meydanda. Bütün bu farklara rağmen... Seni böyle çılgınlar gibi sevişim de herhalde bu şeytanın bir oyunu olacak. Sonra her şey günden güne daha fena oluyor. Şimdiye kadar asla yapmadığım, yapacağımı aklıma bile getirmediğim işler oldu. Ben senin yanında böyle uzanıp sahici bir insan gibi sözler söyleyecek bir mahluk değilim. Ah Macide, daha birçok şeyleri bilmediğin halde hükmünü verdin. Halbuki senin bu akşam gördüklerin hiçti. Hatta ben böyle yapmakta biraz da mazurdum. Kendimden iğreniyordum. Buna tahammül edemeyerek bütün insanları da kendim gibi iğrenilecek mahluklar halinde görmek istiyordum. Karıcığım, benim neler yaptığımı bilsen, belki bana daha çok kızardın. Belki yanımdan kaçardın. Belki de halimi acırdın. Bak bana, ben acınacak halde değil miyim? Macide elinde olmayarak başını çevirdi. Kocası hakikaten son kuvvetini sarf ediyormuş gibi bitkin ve zavallıydı. Bu akşam ilk geldiğinden beri onda bir başkalık bulunduğu genç kadının aklına geldi. Ona neyin var diye bir kere bile soramadığını, bütün gece sadece kendi ıstırapları üzerinde düşünüp, birçok sıkıntıların ve dertlerin elinde çırpındığı muhakkak olan kocasını asla merak etmediğini hatırladı. Fakat içinde acımaktan ziyade merak etmeye benzeyen bir his belirdi. Niçin anlatmadın? Niçin hala söylemiyorsun? Aylardan beri benden sakladığın şeyler var. Beni kendinden uzaklaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Söylesene, bugün ne oldu? Ömer bir müddet durdu. Yattığı yerde yüzünün kızardığı belli oluyordu. Macide hem merak hem de kocasının bu hazin hali karşısında yeni doğmaya başlayan bir merhamet ve alaka ile onun gözlerinin içine baktı. Ömer süratle doğruldu. Mümkün olduğu kadar karısından uzak durmak istediği anlaşılıyordu. Sırtını duvara dayadıktan sonra teker teker "Bugün bizim veznedar hafızı tehdit ederek 250 lira aldım." dedi. Macide yattığı yerde hiç kımıldamadan Ömer'e baktı. Yüzünde bir yabancıyı tanımak istiyormuş gibi bir ifade vardı. Gözlerini büzüyor ve uzun kirpikleri daha sık ve koyu görünüyordu. Ömer karısının halinden korktu. Ona doğru eğilerek, ''İstersen hiçbir şey anlatmayayım.'' dedi. ''İstersen hemen giyinip gideyim ve seni rahat bırakayım. Yahut arkamı dönüp uyuyayım.'' Nasıl istersen. Her şeyi bilmiş, her şeye karar vermiş bir insan gibi konuşuyordu. Macide kollarını uzatarak onu ellerinden tuttu ve tekrar yanına yatırdı. Gayet yavaş bir sesle, hadi artık anlat dedi. Her şeyini, herkesten evvel bana söylemen lazım değil mi? Seni benim kadar, hatta benden başka kim dinler, kimseninle beraber üzülür. Ömer biraz durup o günün vukuatını kafasında derlemeye çalıştıktan sonra aynı yavaş sesle ve ağır ağır anlatmaya başladı. Bu sırada yastığın üzerinde yan yana duran başları neredeyse birbirine dokunacaktı. Macide yukarıya tavana bakıyor, Ömer ise biraz yan durarak karısının sol yanağını, burnunu ve kirpiklerini görüyordu. ''Ne kadar sıkıntıda olduğumu biliyordun.'' diye başladı. Belki sıkıntımın en büyük tarafı sana hiçbir şey belli etmemek kaygısıydı. Sakın sakın, senin yüzünden bir şey yaptığımı iddia edecek değilim. Ne yaptımsa kendi hesabıma, kendi rezilliğimle yaptım. Zaten işin tefsir edilecek bir tarafı yok. Hiçbir şey beni mazur gösteremez. Evet, aylardan beri süren bu para sıkıntısı beni deli ediyordu. Sokaklarda, dairede gezip dolaşır... Veya otururken mütemadiyen düşünürdüm. Böyle sıkıntı çekmemize sebep ne? Bir türlü makul bir sebep bulamıyordum. Köprüde akşam üzerleri alışverişlerini yapıp paketlerini koltuklayan adamlara rastladıkça kendime sorardım. Senin neyin noksan? Neden? Neden sen evine bir şey götüremiyorsun? Neden borç alacak arkadaş veya olmayacak hülyalar peşinde koşmaktan başka elinden bir şey gelmiyor? Belki bunlar aslında o kadar feci şeyler değil. Belki yollarda gördüğüm insanların çoğu da benim gibi veya bana yakın vaziyette. Fakat kafam her şeyi büyüten bir büyüteç gibi. Oraya giren her şey, yünlü bir kumaş üzerine damlayan yağ lekesi gibi belli olmadan genişliyor, büyüyor. Fakat başka bir şey düşünmek isteyince bir türlü muvaffak olamıyorum. Bu sıralarda bizim Nihat da beni sıkıştırmaya başladı. Kendilerine bir takım dalavereli işler için para lazım olduğunu söyledi. Bu sırada bizim Veznedar'dan bahsetti. Nihat'a lazım olan para bana vız gelir. Aldırış bile etmedim. Fakat bu Veznedar meselesi kafamda takıldı kaldı. İlk günlerde böyle bir şey yapabileceğini ciddi olarak düşünmedim. Fakat ben farkında olmadan bu fikrin bir ihtiyat tedbiri gibi zihnime yerleştiğini gördüm. Aklım başımdayken böyle bir alçaklığı tasavvur etmeyi bile ayıp hatta cinayet sayıyordum. Fakat dört tarafa koşup çare arayan ve mütemadiyen imkansızlık duvarlarına çarpan kafam son dakikada tam yeis getireceği sırada bu ihtimale sarılıp kendini kurtarıveriyordu. Belki eski bir alışkanlığın da bunda tesiri olacaktı. Çünkü ben bekarlığımdan beri sıkıntılı zamanlarımda veznedere başvuruyordum. Bütün başka bir şekilde tabii. Onun iyi ve ele açık oluşu beni ümitsizliğin son addine düşmekten daima men ederdi. Veznedar şimdi de aynı şeyi fakat ne kadar değişmiş olarak yapıyordu. Şunu da söyleyeyim ki böyle bir cesareti göstereceğimi yani gidip Veznedardan zorla para isteyeceğimi ciddi olarak asla tahmin etmiyordum. Kafamda sadece bir ihtimal bulunduğunu sanıyordum. Bu sabah, bu sabah daireye gidince birdenbire bir karar verdim. Ne olur yahu, giderim açıktan açığa para isterim. Ben onun serseri kaynı kadar da değil miyim dedim. Bu ani karar, bu yüzsüzlük birdenbire nereden çıktı bilmiyorum. Daireye gider gitmez bu niyeti içimde hazır bir şekilde bulmuştum. İşte o kadar. Bir şeytan irademi istediği tarafa sevk ediyordu. Birkaç kere odadan çıkıp Veznedar'ın kapısına kadar gittim. Bir türlü içeri giremedim. Nihayet bir hademe Hafız Bey odasında diye akıl öğretti. Ben de daha fazla tereddüt edemedim. Ah Macide, zavallı adamın halini bir görmeliydin. Düşün ki aylardan beri daimi bir telaş işkence içinde yaşıyordu. Sana iki ay kadar evvel galiba evlendiğimiz gün anlatmıştım. Macide yavaşça "Bana hiçbir şey anlatmadın." dedi. "Sahi mi? Ben öyle hatırlıyorum. O zaman Nihat'la Profesör Hikmet'e anlattım. O zaman sen yok muydun? Neyse. Fakat kayınını hapisten kurtarmak için vezneden 200 lira aldığını" Bunu yerine koyamadığı için defterlerde kalem oynatıp işi idareye çalıştığını herhalde söylemiştim. Ya da söylememiştim. Hatırlamıyorum. Aylardan beri hep tereddüt içindeydi. Kaynı mahkum olsa yahut beraat etse kefalet olarak adliyeye yatırdığı bu parayı alıp kasaya koyacaktı. Ve defterleri tahsis edecekti. Fakat mahkeme bir türlü bitmek bilmiyordu. Bugün odasına girdiğim zaman... Hemen yüzüme bakıp o mahzun haliyle gülümsedi. Hala bir şey yok demek istediğini anladım. Fakat ben kararımı vermiştim. Gayet kısa kesmek, bunun içinde hiç oyalanmadan, lakırdıya dalmadan makine gibi istediğimi söylemek tasavvurundaydım. Şimdi pek hatırlayamıyorum. Tamamıyla yabancı biri gibi konuştum. Çoğunu Nihat'tan öğrendiğim cümleler ve tehditlerle Zavallı adamı evvela şaşırttım fakat sözlerimin sonuna doğru dudaklarında garip bir tebessüm belirdiğini gördüm. Derhal ağzım kurudu. Sözümü kestim. O zaman Hüsamettin Efendi yerinden kalktı. Bana doğru geldi. Yakamdan tutup dışarı atacak sandım. Yapmadı. Şimdiye kadar kendisinde asla tesadüf etmediğim pişkin ve külhanbeyi bey bir tavırla ''Aferin evlat, iyi yetişmişsin.'' dedi. Sonra kısık ve bana o anda müthiş ve yersiz gelen bir kahkaha attı. <gülüyor> Zamanını da iyi seçmişsin. Maalesef, seni boş çevirmeyeceğim. Madem ki iki esnaf karşı karşıyayız, açıkça konuşalım. Dün gelsen metelik bile alamazdın. ''Seni tekmeyle kovardım. Yarın gelsen beni burada bulamayacaktın. Şeytan sana fısıldamış herhalde. Mübarek olsun. Ben bu işe daha fazla dayanamayacağım. Bir nihayet vermek lazım. Bu sabah kararımı verdim. Kasada epeyce para var. Bir miktarını daha doğrusu yüklenebildiğim kadarını alıp eve çoluk çocuğun nafakası olarak bırakacak.'' Ondan sonra da başımı alıp gidecektim. Şeytan nereye çağırırsa oraya. Bu dünyada başka türlü olmak neye yarar? Dünyayı bizim kayınbirader gibi adamlar istila etmiş. Benim gibi bir acizin debelenmesi fayda verir mi? Beş çocukla bir karıyı süründürmeye ne hakkın var? Sen şimdi bu sözlerinle beni kararımda takviye ettin. Hımm. <gülüyor> Sana teşekkür borçluyum evlat. Bana dünyanın hakikaten suratına tükürülmeye bile değmez olduğunu ve bu dünyada suratına tükürülmeyecek bir tek ama bir tek bir insan bile bulunmadığını sağlam bir şekilde ispat ettin. Böyle biri olsa o sen olurdun. Ve şimdi buraya gelinceye kadar içimde bir şüphe hala vardı. Şu kainatta Belki bir de iyi taraf vardır. Fakat görmek bize nasip olmuyor diyor ve seni düşünüyordum. Bir daha teşekkür ederim. Beni boş hayallerle avunmaktan, yaptığıma pişman olmaktan kurtardın. Ben de kendimi adam tanır bir şey zannederdim. Senin suratına bakınca melanet dolu ruhunu göreceğime yüreği çarpan bir insan görüyordum. Nah! Bunak kafa. Al şu 250 lirayı. Beni kimseye ihbar etme. Yarına kadar süküt hakkı olarak veriyorum. Ondan sonra istersen İsrafil'in borusunu al da kıyameti ilan et. Allahu Teala polis olup gelse beni bulamayacak. Yalnız senden bir ricam var. Namusuna güvenerek istemiyorum. Kendin için de bir faydası yoktur. Belki zararı olurdu ondan söylüyorum. Paraları alıp eve verdiğimi ağzından kaçırma. Nereden biliyorsun diye belki seni de işin içine karıştırırlar. Merhameten değil, ihtiyaten sus. Hadi bakalım, benim gözlerimi açtın. Sana bir daha eyvallah. Şimdi çek arabanı. Namussuz insan suratı seyretmek istemiyorum. Kendim kendime yeterim. Durma, defol, defol. Sarhoş gibi odasından çıktım. Bütün söylediği sözler birer birer beynimde zonkluyordu. Yerinden fırlayacakmış gibi büyüyen gözleri yeis ve ümitsizlik içinde insanlara ve hayata karşı artık teskin edilmeyecek bir kinle titreyen sesi peşimi bırakmıyordu. Macide, yemin ederim ki dünya kurulduğundan beri hiç kimse kendini benim o anda bulduğum kadar aşağılık ve iğrenç bulmamıştır. Kendimi tokatlamak istiyor ve bunu alabildiğine kolumu gere gere yapamayacağımı düşünerek kuduruyordum. Pantolonumun sol cebinde ve avucumda tuttuğum banknotlar her adım atışımda hışırdıyor ve bir çirkefe dokunuyormuşum gibi içimi gıcıklıyordu. Derhal daireden çıktım. Paraları bir köşeye atmak istiyordum. Fakat zavallının birinin eline geçer diye korktum. Dünyanın en biçare, en alçak adamı bile... O paralara müstahak olacak kadar düşkün değildi. Ne yapmalı diye düşünüyordum. Onları yanımda bulundurduğum her an... ...beni daha çok şaşırtıyor, eritiyordu. Fakat... ...ben bu işkenceyi nefsime reva görmeyi... ...bir nevi intikam sayıyordum. Birdenbire kendimi Beyazıt civarında buldum. Dolaşırken farkında olmadan... ...buralara kadar gelmişim. Aklıma Nihat'ın evinin bu taraflarda olduğu geldi. Evet... O herif bu paralara layıktı. Belki bunun ne demek olduğunu anlamayacak, hatta memnun olacaktı. Fakat ben onun bu 250 liranın sahibi olduğunu bildikçe ondan nasıl iğreneceğimi düşünüyor ve adeta haz duymaya başlıyordum. Kum kapı tarafına giden yollardan birinde oturuyordu. Evde yoktu. Paraları boru gibi yuvarlayarak kapının altından içeri soktum. On parasızdım. Fakat biraz hafiflemiştim. Oradan buraya kadar yayan olarak geldim. Ömer fısıltı halinde konuştuğu halde yorulmuş ve terlemişti. Gözlerini bir an için kapadı. Ve bu esnada macidenin belki de farkında olmadan uzaklaşmak, ona dokunmamak için bir hareket yaptığını hissetmedi. Gözlerini açmadan sayıklar gibi bir sesle ''Evde sizi karşı karşıya oturur buldum. Evela hiçbir şey anlamadım.'' Sonra birdenbire ruhumun bütün çirkefleri boşandı. Ne yapabilirdim ki? Kendi ruhunun pisliğini bu kadar yakından gören bir adam, başkalarının temiz olacağına inanabilir mi? Birdenbire gözlerini açtı. Macide'nin kendinden uzaklaştığını, ürkek bakışlarla yatağın ta kenarına kadar gittiğini gördü. Eyvah, Macide! Niçin bana hepsini anlattırdın? Böyle yapacaktın da neden her şeyi söyle dedin. Şimdi beni anlamıyorsun. Anlasan böyle kaçmazdın. O zaman bütün fenalıkları yapanın asıl ben olmayıp içimde saklı duran ve fırsat arayan başka bir ben olduğunu sezer ve bana acırdın. Beni kurtarmaya çalışırdın. Bedri, Bedri beni anladı. O nasıl anladı? Yanaklarımı nasıl okşadı? Halbuki ben ona neler yapmıştım. Macide, beni nasıl bırakıyorsun? Yastığın üzerine kapandı. Kolları omuzlarından aşağı ölü gibi sarkıyordu. Hıçkırmıyor, ağlamıyor, şikayet etmiyor, hatta belki nefes bile almıyordu. Bu hal Macide'yi büsbütün korkuttu. Eliyle kocasının başını dürtüp, yüzünü yastıktan ayırmaya ve kendine çevirmeye çalışarak, Ömer, Ömer, bana bak, kocacığım üzülme, bana bak, diye yalvardı. Ses çıkmadığını görünce daha çok telaş ederek üstüne eğildi. Hem kulaklarına tatlı sözler fısıldamaya, hem de yanaklarını, boynunu öpmeye başladı. Onu bu kadar harap görmeye dayanamıyordu. En ümit etmediği zamanlarda onu Ömer'e bağlayan bir his, bu adamın şu anda yüzde yüz kendisine muhtaç olduğu hissi, ve bunun verdiği gurur genç kadına her şeyi unutturuyordu. Kocasına sokuldukça çıplak ayakları onunkilere dokunuyor ve her temasta Macide'nin vücudunda şiddetli bir titreme oluyordu. Nihayet Ömer'in başını çevirmeye muvaffak oldu. Delikanlının yüzü soluk ve gevşekti. Minnet dolu bir gülümseme onun ağır bir hastayı andıran çehresine tatlı ve cazip bir hal veriyordu. Macide, Kocasının şimdi tamamen çocuklaşan dudaklarını buldu ve kollarını boynunun altından ve üstünden uzatarak ona daha çok sokuldu. Bu hadiselerden sonra on gün kadar hayatlarında hiçbir fevkaladelik olmadan geçti. Araya aybaşı girdiği için henüz şiddetli para sıkıntıları da yoktu. Yalnız macidenin bütün tahminlerinin aksine olarak bu müddet esnasında Nihat onları daha sık ziyaret etmeye başlamıştı. Bu sefer bir takım garip delikanlıları da beraber getiriyordu. Darülfünün'ün muhtelif kısımlarında okudukları rivayet edilen ve bağıra bağıra konuşmayı, geniş hareketler yapmayı itaat edindikleri ilk anda göze çarpan bu gençler, Ömer'in pansiyonundaki karanlık salonda toplanıyorlar, madamı ikide birde odasının kapısından başını çıkararak kızgın gözlerle ortalığı süzmeye mecbur edecek kadar gürültü ediyorlar bazı meseleleri münakaşa ve Nihat'ın fikirlerini tamamen kabul ettikten sonra dağılıyorlardı. Bazen ceplerinden çıkardıkları bir takım yazıları birbirlerine okurlar yahut neşretmekte oldukları mecmua ve broşürlerin tahsihlerini yaparlardı. Yazıları ekseriya, ismi zikredilmeyen yahut nadiren ve korkunç sıfatlarla birlikte zikredilen hasımlara küfürden ibaretti. Ömer, Nihat'ın hatrı için bazen bunların yanında oturur, Hatta bu ateşli yazıları biraz da zevk alarak dinlerdi. Bu gençlerin iddialarına bakılacak olursa, memleketteki bütün aklı başında fikir adamları birer türlü lekeliydi. Kimisine falan milletin yardakçısı, kimisine şu veya bu fikrin satılmış kölesi, kimine korkak veya dalkavuk, kimisine bozuk kanlı diye hücum ediyorlardı. Sadece kulak misafiri olduğu halde, Ömer bunların mücadele ettikleri adamlar ve fikirler hakkında hiçbir malumatları olmadığını hayretle tespit etmişti. Bunun için bir gün Nihat'a ''Yahu, sana acıyorum. Etrafına daha aklı başında insanları toplayabilirdin.'' dedi. Fakat o kurnaz bir gülümsemeyle mukabele etti. ''Lazım yok. Aklı başında adamlarla hiçbir iş görülmez. Bize itirazsız inanacak.'' Ve düşünmeden harekete geçecek insanlar lazım. Bu gençleri romantik bir takım emellere bağlamak, onlara kabadayıca sergüzeşlerin hasretini duyurmak ve bugünkü hudutları dar gösterip büyük arzularla beslemek ve böylece hepsini avucumun içine almak daha kolay ve daha muvafık. Sonra artık yola getiremeyeceğini anladığı dostuna karşı samimi olmakta biraz mahsur görmeyerek ilave etti. Hayat bir katekulliden ibarettir. Bir zamanlar Nihat'la münakaşa ederken söylediği gibi, Ömer arkadaşının sözlerinin doğru olmaması icap ettiğini seziyor, hayatın bu kadar aşağı emeller üzerine kurulabileceğini kabul etmiyor, fakat fikirlerini müdafaa edecek kudreti de kendinde bulamıyordu. Hayat herhalde bir katekulli değildi. Ama neydi? Bu hayatın bir manası olması icap ederdi. İnsan dünyaya sadece yemek içmek, Koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı. Lakin tembelliğe alışmış olan kafası bunu bulamıyor, bulmak için uğraşmaya üşeniyor, yanlış ve bayağı olduğunu sezdiği şeyleri de kabul edemediği için selameti firarda buluyordu. Her şeyden, her derin düşünceden, her üzüntülü nefis muhasebesinden kaçmayı itiyat edinmişti. Düşünce adamı olmaktan çıkmış, muhayyile, daha doğrusu kuruntu adamı olmuştu. Etrafında kendisini doğruluğuna inandıracak bir fikir cereyanı bulamadıkça, arkadaşlarının ve hatta hocalarının büyük ve gösterişli sözler arkasında adam akıllı esnafça işler kovaladıklarını gördükçe, kendi hayal aleminde yaşamayı tercih ediyor ve hakikatte sadece hayalde yaşamak mümkün olmadığından, maddi hayatında tesadüflerin, ani heyecan ve ihtirasların oyuncağı olup kalıyordu. Nihat'ın yanındaki çocukların kaba feragat ve fikir kahramanlığı rolü oynadıklarını sezecek kadar zekiydi. Onlar Ömer'e idealsiz ve hotbin genç. İçinde asla inanmak ihtiyacı duymayan serseri ruhlu bir adam diye bakarlarken Ömer de ''Ben sizi bilirim civan delikanlılar. Bütün fedakarlık hamleleriniz post kapıncaya kadar sürer.'' diye söyleniyordu. Bunlardan biriyle konuşurken, azizim diye sormuştu. Sen tıbbiyeyi bitirince ne yapacaksın, köye mi gideceksin? Öteki birdenbire boş bulunarak, ne münasebet dedi. Sonra pek ustaca olmayan bir ricat yaptı. Ma icap ederse giderim. İcap etmesi nedir, nasıl icap eder? Köyün doktora ihtiyacı var. Sen gitmek istersen kimse de mani olmaz. Ne bekleyeceksin? Çocuğun cevap vermeye hazırlandığını görünce devam etti. Hiçbir şey söyleme iki gözüm. İtirazlarını senden evvel ben sayı vereyim. Köylere gitmeden evvel birçok şehirlerimize bile doktor lazım. Köylerde araç gereç noksanlığı yüzünden kafi derecede faydalı olamayız. Bu kadar tahsili ve yurdun bizde tecelli eden emeğini... Mahdud bir mıntıkada ziyan edemeyiz. Değil mi? Pekala, ben de size hak veriyorum. Öyleyse ne diye feragat makaleleri, köylüye destanlar yazıp duruyorsunuz? Bak, ben sana senin neler istediğini sayayım. Evvela bütün muvaffakiyetinin başı olarak büyük bir iltimas arayacaksın. İtiraz etme, bal gibi arayacaksın. Hatta eğer son sınıflara yaklaştıysan aramaya başlamışsındır bile. Ondan sonra memleketin göz önünde bir yerine tayin olmak. İhtisas yapma imkanlarını elde etmek. Sonra para kazanmak. Bol bol, avuç avuç, çılgınlar gibi kazanmak. Sonra güzel bir karı almak. Kafaca anlaşacağın ve ruhu ruhuna uygun bir kadın değil. Herkes gördüğü zaman, ''Aman, bakın falancanın ne enfes karısı var.'' desin yeter. Yalnız bu noktada idealistsiniz. ...ve maddi menfaatler ve rahatlar haricinde yegane manevi zevkiniz budur. Güzel karı alıp herkese parmak ısıttırmak. Sonra otomobil, apartman, daha sonra göbek, poker vesaire. Hayatınızı gözümün önüne serilmiş gibi görüyorum. Bir şey dediğim de yok, pekala. Demek ki böyle icab ediyormuş, böyle olsun. Fakat bu istikbali hazırlanırken... Şu yaptığınız işler tarzındaki bir başlangıca ne lüzum var? Yarın yaşlanınca eşe dosta, gençliğimizde çok idealistik ama hayat insanı değiştiriyor. Şimdi realist olduk. Ah o ateşli günler! Diyebilmek için mi? Bu kısa gevezelik devrine sırtınızı vererek, bundan sonraki hayatınızın kepaze ve boş mahiyetini mazur göstereceğinizi mi ümit ediyorsunuz? Nihat... Ömer'in bu nevi ukalalıklarını doğru bulmadığı için onu başka taraflara çekmeye çalışıyor ve son günlerde hep beraber geldikleri Profesör Hikmet'le dedikodu bahisleri açıyordu. Fakat Ömer fırsat buldukça o zavallı delikanlılara musallat olmaktan geri kalmaz, herhangi birini yakalayıp çatmaya başlardı. ''Eee genç arkadaş, sen hangi işin peşindesin?'' ''Hukukçu mu?'' ''Enfes.'' Şimdilik böyle gönül eğlendiriyorsun. Yarın öbür gün savcı yardımcısı olunca İran ile Turan ile uğraşmaya vaktin kalmaz. Köyden köye suç mahallerine gidersin. Yarım yamalak okuduğun evraka dayanarak ceza talep eder ve hayatının manasını idrak etmek için de eşi dostu toplayıp bekar odanda akşamları iki kadeh atarsın. Göreceksin birkaç sene içinde emellerin ne kadar daralı verecek. Bu ateşli halinden eser kalmayacak. Baremde bir derece yükselmene mani olacak kahramanlıklardan şiddetle kaçınacaksın. Her amirinin karşısında bir tek düşüncen olacak. Ne pahasına olursa olsun kendini beğendirmek. Onun için isyankar ruhunu şimdiden boşalt. Tam fırsatıdır. Talebeyken istediğin profesörü cahil, istediğin hocayı aptal bulabilirsin. İstediğin gibi tenkitler yaparsın. Hiçbir zararı olmaz. Bilakis arkadaşların arasında merteben yükselir. Sana açıkça cevap veremeyeceğini bildiğin kimselere küfürlerle hücum et. Hain ve alçak diye yaz. Gençlik ateşlidir. Hareket ve heyecan ister. İstikbalini tehlikeye koymamak şartıyla coş bakalım. Bir gün bu gençlerden biri ona sordu. Ömer Bey, dedi. Siz adeta yaşlı bir adam gibi konuşuyorsunuz. Halbuki aşağı yukarı bizle akransınız. Aramızda ancak üç dört yaş fark var. Ömer evvela verecek cevap bulamadı. Bir müddet düşündükten sonra... Hakkın var, dedi. Sizin de benim de işimiz gevezelik. Yalnız bir farkla. Siz bir şey yaptığınızı zannediyorsunuz. Ben ne yaptığımı, daha doğrusu ne yapmadığımı gayet iyi biliyorum. Sonra... Ben daha çok kendi içimde yaşayan bir insanım. Bunun için size nazaran birkaç misli fazla yaşamış sayılırım. Bu münakaşalar ve makale okumaları sırasında Macide ekseriya odadan çıkmazdı. Yalnız ara sıra Profesör Hikmet Ömer'e ''Hemşire hanım nerede? Buyurmazlar mı?'' diye soruyor ve Ömer gidip karısını getiriyordu. Böyle zamanlarda Profesör lakırdığı gayet cazip mevzulara Mesela Arap tarihçilerine veya Selçukluların silah kullanmalarına intikal ettirir, saatlerce tafsilat verir ve genç kadını böylece ilmine hayran ettiğini zannederdi. Son günlerde profesöre bir evlenme merakı gelmişti. Talebeleri ona ikide birde kız bulu veriyorlar fakat nedense iş bir türlü ciddileşemiyordu. Profesör hem güzel, hem tahsilli, hem de iyi aileden bir şey arıyor. Ve nihayetsiz ilminin kendisine bütün bu meziyetleri isteme hakkını verdiğini sanıyordu. Macide, Ömer'le aralarında herhangi bir münakaşa olmasını istemediği için bir türlü sesini çıkarmıyor, fakat ziyareti her güne bindiren bu dostlardan hoşlanmadığını, daha fazla saklayamayacağını da hissediyordu. Gündüzleri konservatuvardan döndükten sonra, evi düzeltmek, yiyecek hazırlamak, biraz da dinlenmek lazımdı. O akşamki hadiselerden sonra, Ömer'le aralarında yeniden taze ve kuvvetli bir dostluk başlamıştı. Fakat henüz herhangi bir mesele halledilmiş değildi. İkisinin içinde de uzun uzun konuşmaya ve anlaşmaya ihtiyaç gösteren düğümler vardı. Adeta yeniden tanışıyorlarmış gibi birbirlerinin önüne sermeleri, sevgilerini tekrar bir takım esaslara dayandırmaları lazımdı. Şimdiki münasebetleri daha ziyade karşılıklı itimada dayanan bir mütarekeye benziyordu. Uzun zaman bu halde yaşamak, vaziyeti düzeltmeyecek, iki tarafın birbirinden gene bir takım şeyleri saklamasına, sakladıkça karşısındaki için elinde olmayarak bir takım memnuniyetsizlikler beslemesine sebep olacaktı. Mesela, Macide Ömer'in ahbapları işini kökünden halletmek istiyordu. Kocasının bunlara pek candan bağlı olmadığını, sırf alışkanlık yüzünden ve münasebetini kesmek için bir sebep göremediğinden onlarla düşüp kalktığını fark ediyor, fakat, bir türlü açıkça her şeyi söyleyemiyordu. Saza gittikleri akşam Ömer'e birdenbire ''Kalkalım'' demesinin sebebi bu yüksek adamların konuşmalarının tahammül edilemeyecek kadar manasızlaşması fakat bunun yanında Prof. Hikmet'in gitgide yüzsüzleşen sarhoş halleriydi. Yan yana oturdukları için ikide bir de macideye doğru eğilerek herhangi akla gelmeyecek bir şey söylüyor bu sırada nefesinin kötü kokusu kadının yüzünü kaplıyor ve nefesini kesiyordu. Pek de sarhoşluk eseri olmayarak yanına verdiği elleri macidenin dizlerine veya bacaklarına dokunmak hususunda göze batar bir temayül gösteriyorlar ve büsbütün kızaran göz kapaklarının arasında hastalıklı bir kedinin kine benzeyen gözleri manası pek açık olan ifadelerle macidenin göğsünde dolaşıyorlardı. Bunları Ömer'e açıkça söylemek mümkündü. Ömer derhal inanacak ve bütün arkadaşlarını arkasını dönecekti. Veznedar meselesinden sonra böyle bir şey istediği de anlaşılıyordu. Fakat daha evvel gidip profesörle kavga etmesi ve hadise çıkarması da mümkündü. Sonra kendisine heyecan veren her vakadan sonra Ömer'e sinirli bir dalgınlık çöküyordu. Bu hal Macide'yi korkutmaya başlamıştı. Kendisi haklı olsa... Bu hakkı Ömer kabul etse bile kocasının içinden gene ne diye benim ruhumun ahengini bozdun diyen bir taraf bulunacağını biliyordu. Ömer'in kati hareketlerden ve kararlardan kaçmak ve hoş olmayan her meseleyi olduğu gibi bırakarak el sürmemek yolundaki temayülünü öğrenmişti. Herhangi bir işe kendini vererek uğraşmak, bir meseleyi tatlı veya acı bir neticeye bağlamak genç adamı ürkütüyor ve o birçok şeylerin farkına varmadan yaşamayı, ve nihayet hadiseler kendilerinden kaçılamayacak kadar sıkıştırınca ani ve şiddetli kararlar o anda aklına gelen hareketlerle işin içinden sıyrılmayı ve her şeyi koparıp atmayı tercih ediyordu. Genç kadın mütemadiyen düşünüyor ve herhangi bir karar veremiyordu. Bedri o hadiseden sonra ancak bir kere ve Ömer'le beraber geldi. Birkaç dakika oturduktan sonra hemen gitti. Halinden anlaşıldığına göre Ablasının ziyaretinden haberi vardı ve Macide'ye karşı kendini suçlu hissediyordu. Bu ziyaretinde balıkesirli bir ahbabını gördüğünü, ondan öğrendiğine nazaran annesinin Macide'yi pek merak ettiğini söyledi. Macide, ''Evet, çok fena ettim. Üç aydır mektup yazmadım.'' dedi. Fakat ne yazabilirdi ki? Şu nikah işi bitse belki biraz daha kolaylaşacaktı. Bir taraftan da eniştesinin ve ablasının bir takım manasız hareketlere kalkmalarından hatta polise filan müracaat etmelerinden korkuyordu. Fakat Ömer'in soyu şimdi tamamen dağılmış ve fakirleşmiş bulunmasına rağmen hala Balıkesir'in muteber eşraf ailelerinden sayılırdı. Onların gelini olmak birçok şeyleri tekrar düzeltecekti. Bu sıralarda hadiseler gene süratle birbirini kovaladı. Ve Macide'nin hayatı 24 saat içinde büsbütün başka istikametler alıverdi. Profesör Hikmet başta olmak üzere Nihat ve mahiyetlerindeki gençler bir akşam Ömer'i ve karısını bir hayır cemiyetinin müsameresine götürdüler. Ömer o gün adam akıllı yorgundu. Parası olmadığı için Taksim'den Sirkeci'ye kadar yayan gidip gelmiş ve öğle yemeği yememişti. Bu yüzden pek gönlü yoktu. Macidenin de gitmek istemeyeceğini tahmin ediyordu. Evvela teklifi kabul etmedi. Fakat Profesör Hikmet ''Hanım kızımız görmek isterler. Gençlerin uğraşıp yaptıkları bir şey. Müzik var. Piyas var. Çocuklar çalıştılar. Bir teşvik olur. Biz zaten elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Siz bir ziyaret edip gayret vermekten kaçmayın.'' dedi. Ömer bir aralık ağzından o gün yayan yürüdüğünü ve parasız olduğunu kaçırdı. Hikmet hemen elini cebine atarak iki lira çıkardı. ''Ne diye bana derdini açmazsın? Sana kaç defa söyledim.'' diye azarlayarak Ömer'e verdi. Nihat da ''Daha lazımsa ben de vereyim.'' dedi. Ömer bu söz üzerine tüylerinin ürperdiğini hissetti. Nihat'ın kendisine Veznedar'ın parasını teklif ettiğini zannederek ona kin dolu bir bakış fırlattı. Fakat Nihat'ı çaldırmadan ''Hadi uzun etme, gidelim.'' dedi. Hep beraber çıktılar ve tramvayla şehzade başına kadar geldiler. Bu sokaklarda Macide'yi garip bir korku sardı. Emine teyzelere sapan yolun önünden geçerlerken, bütün gayretine rağmen başını o tarafa çevirmekten kendini alamadı ve iki katlı ahşap evin hiçbir penceresinde ışık yanmadığını gördü. ''Herhalde sofadalar, yemek yiyorlardır.'' dedi. Eski bir konak bahçesinden geçtiler. Kocaman binanın sofası süslenmiş, arka arkaya dizilen iskemleler ve battaniye perdelerin ayırdığı bir sahneyle müsamere salonu haline getirilmişti. Ortada kimseler görünmediği için Ömer, ''Erken geldik galiba.'' dedi. Profesör Hikmet, ''Öyle.'' dedi. ''Mamafi, reisin odasına bir bakalım. Belki eşten dosttan gelenler vardır. Çene çalarız.'' Oldukça büyük bir odaya girdiler. Burası hakikaten doluydu. Macide sigara dumanları arasında hayalleşen 15-20 kadar insan gördü. Birçoğunun saza gittikleri akşam tanıştığı kimseler olduğunu fark etti. Karşıdaki büyükçe bir yazı masasının arkasında beyaz ve kıvırcık saçları arkaya taranmış, orta yaşlı, biraz uzun ve at suratlı bir zat vardı. Bu cemiyetin reisi olduğu anlaşılıyordu. Yeni gelenler içeri girdikleri sırada hararetli bir konuşma başlamıştı. Reis'in yanındaki eski usul vişne çürüğü Marokken koltukta, yaşlı ve yuvarlak yüzlü, mini mini gözlü ve seyrek saçlı bir adam sağ elini muntazam fasılalarla kaldırarak nasihat veya emir verir gibi bir şeyler anlatıyordu. Ömer hemen karısına dönerek, ''Eski ve meşhur adamlardandır. Çok büyük memuriyetlerde bulunmuştur. Şimdi emekli.'' Fakat fikirlerinden herkese istifade ettirmek için ihtirasını muhafaza ediyor. Dikkat et, çok yaman laflar eder, dedi. Gelenler birer iskemle bulup iliştikten sonra konuşan zat tekrar söze başladı. Uzun uzun birçok şeylere temas etti. Asıl neyi kastettiği pek anlaşılmıyor. İstanbul'un sokaklarını tamirden, Avrupa'ya giden talebenin barlarda gezmesine, köylüye traktör verilmesinden, Almanya'ya olan tütün satışına kadar her mevzuya uğruyordu. Bir aralık memleketi idare için mümtaz bir zümrenin vücuduna lüzum gördüğünden ve bu zümreyi alelade yoldan elde etmek güç bulunduğu için her mektepten sınıf başıları toplayıp ayrı bir rejim altında ve ayrı bir tahsille yetiştirmek mümkün olacağından bahsetti. Her fikrini desteklemek için kendi hayatından ve pek zengin olduğu anlaşılan mazideki icraatından misaller getiriyordu. Bir köşede sigara içip etrafı süzen Muharrir İsmet Şerif, mütemadiyen konuşan mühim adamın nefes almak için yaptığı bir fasılayı yakalayarak söze başladı. Ve kendisi de aynı akıbete uğramamak için kelimeler ve cümleler arasında ufak bir boşluk bile bırakmadan anlatmaya koyuldu. Aynen kendinden evvel konuşan zat gibi binbir mevzuya atlıyor, fakat daha karanlık bir lisan ve daha göz boyayıcı kelimeler kullanıyordu. Sonra, Misallerini de mazideki icraatlarından değil yazdığı eserlerden almayı tercih ediyordu. Macide bu sırada Bedri'nin de içeri girdiğini gördü. Ömer hemen eliyle işaret ederek arkadaşını yanına çağırdı. Gel beraber oturalım dedi. Bizim İsmet Şerif bütün başından geçenlere rağmen akıllanmamış. Boyna ukalalık edip duruyor. Şimdi bir laf atıp kızdıracağım. Bu sırada büyük muharrir, Toplumsal yapımızın biçimlenişinde önemli bir etken olan bu verilerin kütle psikolojisi ve toplumsal bilincin oluşumunda nasıl bir gelişimle etkili olduklarını romanlarımda uzun uzadıya irdelemiştim, diyordu. Ömer hayretle sordu. Üstad, sizin romanlarınız var mı? İsmet Şerif hiç beklemediği bu cehalet göstergesi karşısında okuma yazma bilenlere sorun. Demekle yetindi. Ben sizin ara sıra makalelerinizi görüyorum. Fakat romanınızın olduğunun farkında değilim. Herhalde okunmuyor. Şair Emin Kamil, arkadaşı İsmet Şerif'e yapılan bu hücumdan memnun olduğunu belli edecek kadar mütebessim bir yüzle onu müdafaya kalktı. Aman dostum, Yara romanı pek rağbet görmemiş de olsa edebiyat tarihimize girmiştir. Yara... İsmet Şerif'in hakikaten en çok ismi zikredilen eseriydi. Ve aşağı yukarı kendisine çocukluğunu ve gençliğinin bir kısmını zehir eden ve onu daimi şekilde sakat bırakan boynundaki yaranın hikayesiydi. Ömer insafsız bir kararla hücumun arkasını bırakmadı. E, ''Yapma canım.'' dedi. ''Yara romanı hakikaten fena değildi.'' E, bak şimdi aklıma geliyor. Bir zamanlar ben de okumuştum. Lakin hep beraber düşünelim. Bu roman bir adamı edebiyatçı ve romancı yapmaya kâfi midir? Bir insan ki ömrünün sekiz on senesini feci bir derdin pençesinde bütün hisleri ve düşünceleri bu derde bağlı olarak geçirmiştir. Eli de ekmek parası için sürü sürü yazı yazmak sayesinde iki lafı yan yana getirmeye müsaittir. Artık ömrünün bu en büyük ve belki yegane hadisesini biraz alaka ve biraz merhamet çekecek kadar kaleme alamaz mı? Yara romanı doğru dürüst harflerle basılsa 60-70 sayfa ancak tutar. Herkesin itiraf edeceği şekilde tekniği de oldukça bozuktur. Büyük eser, sanat muvaffakiyeti dediğiniz bu mu? Şu halimde ben İsmet Şeref'in çektiğini çeksem böyle bir fasiküllük bir roman kıvırı veririm. Bence sanatkar kendinden başkalarına vermeye başladığı zaman sanatkar olur. İsmet Şerif'in eğri boynu omuzlarının üzerinde kıpkırmızı kesildi. Titreyerek bağırdı. Ömründe üç satır yazı yazmamış bir herifin mütalaları daha başka türlü olamaz. Sokakta ayakkabı boyayan bir çocuğun işine karışmayız. Halbuki biz sanatkarların işine burnumuzu sokmayı en tabii hakkımız addederiz. Çizmeden yukarı çıkmak bizim yarı münevverlerin en bariz vasfıdır. Ömer güldü. Boyacının meslek ve usullerine karışmam. Yalnız papucumu fena boyarsa bunu anlamaya gözüm müsaittir. İtiraza da hakkım vardır. Eğer sanatkarlar eserleri hakkında söz söylemek salahiyetini yalnız meslektaşlarına verecek olurlarsa gene kendileri ziyan ederler. Çünkü onlar birbirlerine karşı bizim kadar da insaflı değillerdir. Birkaç kişi güldü. Emin Kamil, İsmet Şerif'i tekrar müdafaa etmek için söze başlamış gibi yaparak lafı değiştirdi. Evvela hiç kimse onun ne söylediğini anlayamadı. Fakat yavaş yavaş yeni daldığı İslam tasavvufundan bahsettiği meydana çıktı. Genç şair bir sene gibi az bir zamanda Buda'yı, Lao-Cey'i deneyip bırakmış, nihayet Muhiddin-i Arabi ve Hallacı Mansur'da karar kılmıştı. Yeni öğrendiği ve yanlış telaffuz ettiği Arapça ibareler söylüyor, Münasebetli münasebetsiz beyitler okuyor. Mansuren enel hak söyledi. Haktır sözü hak söyledi. Dedikten sonra bu hikmetin nasıl tefsir edildiğini görmek için gözlerini kırpıştırarak etrafına bakıyordu. Masanın başında oturan ak saçlı reis, emin Amil, bir şiir okusana diye tutturdu. Genç şaire ve onun alaka verici değişimlerine hayran olan birkaç kişi daha ısrar ettiler. Herkes sustu ve şair yerinden kalkmadan, derin ve oldukça tatlı bir sesle uzun bir şiir okumaya başladı. Bu manzumede, Türkçe'de mevcut bütün korkunç kelime ve mevhumlar bir araya toplanmış gibiydi. Böylece tüyleri ürperten bir tesir elde edilmek istediği anlaşılıyordu. Kızılca kıyametlerden, Gaiplerden gelen seslerden, Arap bacılardan, kanlı şafaklardan, ateşlerden, zehirlerden, vehimlerden ve bir yerinde William Tell gibi elmaya ok atan bir adamdan bahsediliyordu. Fakat bu ok ateşten ve bu elma ruhtandı. Şiir bitince herkes bir müddet sustu. Şiirin anlaşılmaz mahiyeti ve dinleyenlerin kendilerine yaptıkları telkin aydınlık aklın üzerine bulut gibi çökmüştü ve dağılmak için zamana muhtaçtı. Nihayet Cemiyet Reisi, ilk söz ve hüküm hakkının kendisinde olması icap ettiğini hatırlayarak ''Fevkalade! işte şiir budur. Tebrik ederim.'' dedi. Sonra hiç olmazsa küçük bir tenkitte bulunmanın bu işlerden anladığını ispat için yegane vasıta olduğunu düşünerek ilave etti. ''Yalnız... Bir mısrayı iyice anlayamadım. Hayal bana biraz, nasıl söyleyeyim, biraz şiddetli göründü. Bilmem arkadaşlar nasıl buldular. Şu mısra. Tükürdüm gözlerimi, ağzımdan boncuk gibi. Derhal hararetli bir münakaşa başladı. Bu bir tek satır üzerinde herkes fikrini söylüyor. Şair eserinin tefsirine çalışan bu basit kalabalığa merhamet dolu gözlerle fakat Tenkitler karşısında sinirlendiğini de saklamayarak bakıyordu. Bu sırada Bedri Ömer'e doğru sokuldu. ''Şiiri sen nasıl buldun?'' dedi. ''Bilmem, bir şey anlamadım. Fakat fena değil gibi. İnsanın üzerinde garip bir tesir yapıyor.'' Bedri, hazin bir gülümsemeyle başını salladı. ''İşte, Emin Kamil'in istediği de bu. Bir şey anlaşılmadan garip bir tesir yapmak.'' Ne kadar basit insanlarız. Doğru dürüst oturup düşünürsek, bu manzumenin dünyada yazılabilecek en basit hokkabazlıklardan, yavelerden biri olduğunu eminim ki teslim ederiz. Hiçbir derin ve kuvvetli hisse, hiçbir büyük ve insanı sarsan fikire dayanmadan, sırf göz boyamak, esrarlı görünmek için yazılan bu beş on satırda, bir talebede bile mazur göremeyeceğimiz aleladelikler var. Yalnız şair bizim ne mal olduğumuzu bildiği için birkaç ucuz ve basit vasıtaya müracaat etmiş. Bunlardan birincisi tesirli olduğunu şimdiye kadar daima ispat eden mistik havadır. Cahil ve dalaverici bir yobazın kendini muhite yutturmak için müracaat ettiği esrarlı ve muammalı birkaç formül, birkaç dini teşbih, bir iki karanlık ifade bugün bile derhal aydınlık düşünceleri bulandırıyor. Kendilerinde bir şeyler bulunduğunu vehmeden bütün acizlerin hiç şaşmadan bu basit çareye karanlık ve karışık olmak suretiyle derin ve manalı görünmek hilesine başvurduklarını unutuyoruz. Sonra Emin Kamil kendini bize enteresan göstermeye, ikide bir de değiştirdiği birbirinden yaman kanaatler ve imalarla gözümüzde büyülü bir perde yaratmaya da muvaffak olmuş. Birçok halleri, başkalarında bizi derhal güldürmeye kâfi gelecek olan saçmalıkları, etrafına hürmetsizlikten ve saygısızlıktan doğan patavatsızlıkları ve küstahlıkları bize büyük bir şahsiyetin ifadeleriymiş gibi geliyor. Hakikaten şahsiyet sahibi olan bir adamda bulunması lazım olan sarsılmaz iç muvazenesinin insanlığa ve bittabi insanlara onları kör, Aptal yerine koymayacak kadar kuvvetli bir hürmetin onda mevcut olmadığını fark etmiyoruz. Bak, tükürdüm gözlerimi ağzımdan boncuk gibi mısrası üzerinde hepsi de ahmak olmayan şu bir sürü insan ciddi ciddi münakaşa ediyor. Ve bu şair kendi büyüklüğüne kendi de inanarak minnettar gözlerle ona bakıyor. Halbuki yüzüne dikkat etsen ruhunun iç taraflarında nasıl külçe halinde bir yalanın saklı olduğunu görürsün. En korkunç yalan da budur. Kendimize karşı bile kullanacak kadar pençesine düştüğümüz bu derin ve gizli yalan. Onu içinde yaşadığı cemiyet üzerinde düşünmekten alıkoyan, Budizm'e götüren, Çin felsefesine saptıran, tasavvufa daldıran hep bu ruhundaki büyük yalandır. Kainatın alelade seyriyle, maddi şeylerle hiç alakası yokmuş gibi görünen zekası, zengin babasından para koparmak için, Öyle kurnazca, öyle esnafça hileler bulur ki, bir sene düşünsen akıl edemezsin. İhtiyar ve zengin babası da oğlunun dehasına inanmıştır. Buna rağmen para işlerinde titiz davranmak ister. Ve Emin Kamil yeni bir vurgun vurmak için ya Avrupa'ya bir kongreye davet edildim yahut da yeni bir mecmua çıkaracağım, dünya parmak ısıracak gibi şeyler uydurur. Sahte edebiyatçıları evine götürüp, Kendini babasının yanında göklere çıkartır. Uyduruk Avrupa mecmualarında babasının anlamadığı bir dille yazılmış, içi takdir ve hayranlık cümleleriyle dolu teklif mektupları alır. İnsanların en zayıf tarafları, sormadan, araştırmadan, düşünmeden, kafalarını patlatmadan inanmak hususiyetindeki hayret verici temayülleridir. Dünyadaki yalancı peygamberleri yetiştirmek ve beslemek için en iyi gübre, işte bu bilmeden inanmak için çırpınan kalabalıktır. Bedri bu sözleri yavaş bir sesle, tane tane ve hiç heyecanlanmadan söylemişti. Kendisini Ömer'le macileden başka işiten yoktu. Fakat bu ikisi etraflarında hala devam eden münakaşayı tamamen unutmuşlardı. Bedri'nin bu kadar uzun, bu kadar kendini vererek konuşacağını hiç tahmin etmiyorlardı. Ömer, arkadaşının sessiz sedasız durmasına mukabil, birçok şeyler düşünüp kuran bir adam olduğunu yeni anlıyordu. Bu sırada Emin Kamil münakaşası çoktan bitmiş, Nihat söze başlayarak insanların kuvvetli ve zayıf, ahmak ve akıllı olarak tasnif edilmeleri ve buna göre bir cemiyet kurulması hakkındaki malum fikirlerini izaha koyulmuştu. Etrafta gene birçok tasdik ve iştirak alemleri vardı. Kuvvetliye ve akıllıya imtiyaz verileceğini düşünen herkes, mavi boncuğu kendisinde bilerek, veya böyle görünmek isteyerek bu fikirleri pek doğru buluyordu. Bu akşam söz söyleme ihtiyacında olduğu anlaşılan Bedri tekrar Ömer'e dönerek ''Gayet acayip bir fikir daha'' dedi. Nihat'ın sözlerine dikkat et. Neredeyse bir kuvvet dini icat edip ona tapacak. En hararetli taraftarları da etrafındaki aptal çocukları bir yana bırakırsak İsmet Şerif'le Profesör Hikmet. Her biri yaratılışın birer tokadını yiyerek hayatta birer cihetten zayıf ve aciz kalmış insanlar. Nihat'ın illetlerini bilirsin. Zaten bir yüzüne bakmakta kafi. Sıska vücudu, incecik kolları ve sinirden başka bir şey bulunmayan suratı ile bir palyaço kadar biçare bir mahluk. İki günde bir ya böbreklerinden ya ciğerlerinden hastalanır. Eve eczane gibi. İsmet Şerifse görüyorsun. Boynundaki arıza yüzünden ömrü ve maneviyatı harab olmuş. Vücudu kavruk kalmış ve içinde boyna inkisarlar biriktirmiş biri. Ağzını açtığı veya kalemini eline aldığı zaman ancak senelerin topladığı zehri dökebiliyor. Profesör Hikmet de tabiatın kendisine lüzumundan fazla miktarda verdiği ihtirasları köreltmek için en ufak bir meziyete bile sahip olmayan, hayatı kadın düşüncesiyle geçerken Yüzü her kadında, hatta parayla gittiği yerlerde bile tiksinti uyandıran bir zavallı. Görüyorsun ki hepsi hayata birer miktar kin borçlu. Hepsi çocukluklarından beri mahrum oldukları kuvvete hasret çekerek ve kendilerini yiyerek bu hale gelmişler. Hakikaten kuvvet sahibi olanlara haset ve imkansızlıkla baka baka, nihayet kuvveti en büyük, en tapılmaya layık bir mevcudiyet olarak kabul etmişler. Bu gibi fikirleri doğuranlar daima ezilmeye, yok olmaya mahkum olduklarını hisseden zümrelerdir. Bağırırlar, çağırırlar, ellerine fırsat geçerse suni olarak sahip oldukları bu iktidarı en vahşi bir şekilde kullanmaya kalkarlar. Fakat nihayet hayatın ebedi kanunlarının pençesi altında çiğnenir ve mahvolurlar. Bu sırada herkesin yerinden kalkıp salona geçişinden müsamerenin başlamak üzere olduğunu anladılar. Bedri sözünü keserek, ''Neyse, hadi gidelim ve seyredelim.'' dedi. Ömer ve Macide onun sözlerinin tesiri altındaydılar. Bilhassa Ömer, belki hayatında ilk defa olarak ciddi bir mesele üzerinde konuşulan lafları alaya almak ihtiyacını duymuyor, ezeli şüphelerini harekete geçirmeye sebep görmüyordu.